Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. diğer TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları Efendimiz'e yönelteceğiz. Evel alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda ham edilmeye layık olan O'dur. Bütün isimleriyle, bütün güzelliğiyle O'na hamdolsun. Salatu selam Allah'ın Nebisi'nin, Resul'ün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in, ehlibeytinin i ve Eshab'ın üzerine olsun ve O'na tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim, öncelikle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasıl efendim, misiniz? Nasılsınız? efendim, ben Efendim, İstanbul'dan sevda, <gülüyor> çocuklarımızın hidayete erebilmesi için neler yapmalıyız? Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamü aleyhi ya seyyidil evliyin vel âhirin ve ila cem'il enbiya'i vel mursalin ve ila cem'il evliyai ve elhamdülillahi rabbil âlemin. Çocuklarımızın hidayete erebilmesi için ne yapmamız lazım? Çocuklarımızı yetiştirirken önce Allah'ın hesabını yapmak lazım. Allah'a bir kul nasıl yetiştirilirse, öyle yetiştirmemiz lazım. Rabbini bilen, Rabbini tanıyan, kendini bilen, kendini tanıyan, hayatın gayesini, Allah'ın muradını bilen bir kul olarak yetiştirmemiz lazım ki, O bizim için nimet olsun, bizim için rahmet olsun. Yok eğer böyle yetiştirmezsek bizim için nimet olmaz. Bizim için sadece eziyet olur. Bizim için zahmet olur. Bize zulüm olur. Asıl zulmü biz ona yapmış oluyoruz. Dolayısıyla göreceğimiz muamele de gene zulümdür. Aynı zamanda çocuklarımız Allah'tan bize bir emanet. Allah bize emanet ettiyse bir kuyru olarak yetiştir diye emanet etmiştir. Benim muradım onun üzerinde gerçekleşsin diye. Bütün analar, babalar, çocuklarına önce mürşitlik yapıyor. Analık, babalık yaparken mürşitlik yapıyor, onu büyütüyor. Yani irşad ediyor, rüştüne ersin diye onu büyütüyor. Nasıl ki zahiri olarak onu büyütüyorsa aynı şekilde manevi olarak da büyütüyor. Evet, büyütürken, onu terbiye ederken Allah'ın Rab ismiyle terbiye etmeleri lazım. Rahman ve Rahim isimleriyle terbiye etmeleri lazım. Aynı şekilde zahiri olarak Allah'ın rızak ismiyle ona muamelede bulunur, rızıklandırır. Kerim ismiyle ona ikramda bulunur. Hafiz ismiyle onu korur, muhafaza eder. Bununla beraber bir de Allah'ın hadi ismiyle onu hidayete erdirmesi lazım. Sırat ve müstakime hidayet etmesi lazım. Evet, Büyüyünce ona önceden öğretmek lazım ki Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmayı sevmesi lazım. Bunu kabul edip sevmesi lazım. Öyle ki Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların kazandığı nimeti kazansın, kazanabilsin. Bu nimet iman nimetidir. Allah'a abdolma nimetidir. Allah'a teslim olma nimetidir. Allah'a tevekkül etme, güvenme nimetidir. <gülüyor> Allah'a karşı edepli olma nimetidir. Allah'tan haşyet duyma, Rabbinin azametini, evet kendi acizliğini bilip Allah'tan haşyet duyma nimetidir. Onun için Rasulullah Efendimiz buyurmuştu öyle, Aleyhisselatü Vesselam çocuklarınıza la ilahe illallah dedirtin. Korkmayın. Ona bir şey olmaz. Bırakın. O dünyasını da kazanır, ahiretini de kazanır. Evet, la ilahe illallah demek öyle basit bir kelime ile değildir bu. Allah'ın ilahlığını kabul etmek, ondan başka ilah tanımamak, sevilmeye layık olanın Allah olduğunu bilmek ve onu sevmek. Onu her şeyi olarak bilmek. Her şeyden vazgeçerim bir tek Rabbimden. Beni yaratan Rabbimden vazgeçme. Onun rızasından, dostluğundan, sevgisinden, yakınlığından vazgeçme. Her ne olursa olsun Allah ne der diyen bir kul. Rabbinin hesabını yapan bir kul. Evet, böyle bir kulun Hesabını Allah yapar. Böyle bir kul Rabbini seçtiği, tercih ettiği için Allah onu zatına seçer. Evet, Allah kendisini dileyeni zatına seçer buyurdu. Evet, Yetiştirirken Allah'ın Rab ismi, Rahman ve Rahim ismi tecelli etmelidir bizde. Biz de çocuğumuzu evet, Rabb ismiyle terbiye edip, rahmetle muamele edip büyütmemiz gerekir. <gülüyor> Bununla beraber ona peygamberini tanıtıp örneğimizin, önderimizin o olduğunu, Allah'ın ona tabi olmamız gerektiğini, vahyettiğini öğretmemiz lazım. Bunu, o öğrendiklerini imana dönüştürmesi lazım. Aşka, muhabbete severek yapması lazım. İsteyerek yapması lazım. Yoksa ona eğer hedef olarak dünyayı gösterdiysek, okulu, mevkii, makami, mali, mülkü ya da Allah'ın Resulünden başka bir örnek gösterdiysek ondan bir hayır beklemeyelim. Ona yanlış yol gösterdik çünkü. Her ne olursa olsun Allah'ın hesabını yapan bir kul olarak yetiştirmeye, Rabbini ona tanıtıp sevdirmeye çalışmamız lazım. Bunu yaparken sadece böyle Öğretmekle olmaz. Çocuklar dinlediklerini değil, gördüklerini alırlar, kabul ederler. Gönüllerine onu yazarlar, gördüklerini. Yani anadan babadan neyi görürse onu kabul eder. Söylediğini değil, yaptığını kabul eder. Eğer anasından babasından Allah'a kulluğu görürse, Allah sevgisini görürse, Allah'ın hesabını yaptığını görürse büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi gösteren bir kul görürse o da öyle olur. Onu örnek alıyor çünkü. O onun örneği. O onun mürşidi çünkü. O büyütüyor. O da ona uyuyor. Onun istediği, onun sevdiği gibi olmaya çalışıyor. Anam babam beni sevsin. Beni övsün. Beni, beni takdir etsin diye. Allah onu öyle yapmış. Fıtratı, fıtratı öyledir çünkü. Evet, büyüyünce de kazanması için gerekeni yapmak lazım. Evet. Bu söylediklerimiz işin temeli, işin özü, işin özeti. Gerisini analar, babalar mutlaka onu böyle detaylandırıp çocuklarına evet, hem anlatmaları lazım, hem halleriyle göstermeleri lazım. Mesela bir ana, bir baba eğer Çocuğuna Allah'a kulluğu, ibadeti gösterirken, diyelim ki namaz kıldı. Çocuk hemen ne yapar? Beraberinde namaz kılar. Güçlü çocuk beraberinde namaz kılar. Onun gibi yapar çünkü. Eğer ana baba secdeye kapansa Rabbinin huzurunda bir feryat etse, mutlaka merak eder çocuk. Neden böyle yapıyorsun? Bunu izah etmelidir. Evet, Rabbimi özledim. Rabbime karşı eksiklerim var, yanlışlarım var. Onun için tövbe ettim. İstihbar ettim. Rabbim benden razı olsun istedim. Kul olmaya çalışıyoruz. iyice beceremiyoruz ondan. Evet, mutlaka Allah bizi huzura alıp hesaba çeker. Eğer onun muradi üzerimizde gerçekleşmediyse o zaman ağlayacağımızda şimdi ağlıyoruz. Yanlış yapmamaya çalışıyoruz. Doğru yapmaya çalışıyoruz deyip evet, halimizle bir de göstermemiz gerekir. Evet. Efendim Gaziantep'ten Oğuz ibadetlerimi devamlı yapıyorum. Kendimi düzeltmek ve size tabi olmak istiyorum. Neler yapmalıyım? Evet. Düzeltmek ve tabi olmak için kardeşlerimizin yapması gereken şey Bizi dinlemeleridir. Her neyi anlatıyorsak dinleyip gönüllerini açıp anlamaya çalışmalarıdır. Benim bunu böyle yapmam lazım, yapmaya çalışmam lazım demeleridir. Bunun için de evet, biraz çaba gayret sarf etmeleridir. Böyle yaptığında ne olur? Bir oluruz, beraber oluruz. Dolayısıyla o manevi desteği almış oluruz. Öyle buyurdu kur, bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediklerini öğretir. Bildiklerimizi mutlaka uygulamaya çalışmamız gerekir. Allah bize bilmediklerimizi öğretir. Biz de öğrendikçe gerekeni yapmaya çalışırız. Allah'ın rızasını kazanırız. Dostluğunu, yakınlığını kazanırız. Bunlar beraber Allah'ın sevgisini kazanır. O'nun sevdiği şeyleri yapmak bize Sadece muhabbet verir, sıkıntı vermez, ağırlık vermez, bize yük olmaz, bize borç gibi gelmez. Ne gibi gelir? Aşk gibi, muhabbet gibi gelir. Nasıl ki Resulullah Efendimiz Ali aleyhissalatü vesselam sahabe buyuruyor, böyle sıkıldığında, daraldığında ne buyuruyordu? Ya Bilal bizi tarahlat, çık bir ezan oku, bir namaza duralım, Rabbimizin huzurunda duralım, Rabbimizle baş başa kalalım, rahatlayalım. Nefes alalım. Dünyadan çıkalım. Evet. Bir namazı böyle anlamak vardır. ibadeti böyle anlamak vardır. Bir de onu yük gibi anlayıp anlamak, borç gibi anlamak vardır. Hemen şu borcumuzu eda edelim. Hemen şu yükü üzerimizden atalım diye bir bakış, bir anlayış, bir gönül hali vardır. İkisi birbirinin tam tersidir. Onun için Resulullah Efendimiz namaza ne buyurdu? Gözümün nuru namaz. Evet. Bunu ona yaptıran, tattıran şey nedir? Elbette ki imandır. Allah'ı seven, Allah'ın sevdiğini sever. Rabbi ile beraber olmak ister. Her anda onu zikreder. Her anda onu tesbih eder. Ona hamd eder. Onu anlatır. Onu tekbir eder. Evet, bu imanın meyvesidir. İmanı dilinden taşıyor. Harından taşıyor. işlerinden taşıyor. Bellidir. Görünüyor. Evet. İnşallah bildiğimizle amel eder. Bir yandan da bilmediklerimizi öğrenmeye çalışırsak özellikle Rabbimizi, Rabbimizin muradını anlayıp Rabbimizi tanıdıkça o Marifetullah, Muhabbetullah'a dönüşür, imara dönüşür, Allah'a, yakınlığa dönüşür. Rabbimizin hakkını takdir etmeye dönüşür. Rabbimizi ciddiye almaya dönüşür. İnşallah beraber öyle yapmaya çalışacağız. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Feride Doğan, selamünaleyküm. Aleykümselam. Tüm Müslümanların okuduğu kitap, Kur'an-ı Kerim ok okunmasına rağmen neden fikir ayrılıkları oluşuyor? Birileri şeriatçı oluyor, birileri tasavvuşçu, birileri mezhepçi, birileri cihatçı. Neden bu kadar farklı yorum? Neden bu kadar tefrika? Neden? Neden bu kadar savaş var? Hem tasavvuşçunun hem de işitçinin inandığı din nasıl aynı olur? Sonra bir not düşmüş, Kur'an buna niye müsaade ediyor diye. Evet. Kur'an buna niye müsaade ediyor? Kur'an demek, Allah'ın kelamı demek. Allah'ın bütün kullarına vahyettiği, her bir kuluna tek tek söylediği demektir. Allah neden buna müsaade ediyor? Evet Allah, ben buna müsaade ettim dedi. Öyle buyurdu. Allah dileseydi insanlar tek bir ümmet olurdu. Allah dileseydi insanların hepsi iman ederdi. Allah dileseydi. Demek ki böyle dilemedi. Neyi diledi peki? Allah insana irade verdi. Tercih etme hakkı verdi. Tercihini kendin yap. Allah insanın tercih etmesini tercih etti. Takdir etmesini takdir etti. Ve bu takdiri ona bıraktı. Ona hem hidayeti hem delaleti gösterdi. Hem imanı hem küfrü gösterdi, bununla beraber imanı sevdirdi, küfrü, evet, pasıklığı ona çirkin gösterdi, burası çirkin ve o onun fıtratında mevcut ama iman, imanı sevdirdi ona, tercihini yap dedi, kul da tercihini yapıyor, kullar tercihini yapıyor. İman da bellidir, küfür de bellidir. Dilyen iman etsin, dilyen nankörlük yapsın, küfür etsin. Tercih hakkı verdi. Ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Eğer Allah dileseydi, insanları tek bir ümmet yapar, hiç kimse birbirine ihtilaf etmez, itiraz etmezdi. Hepsi iman eder. Hepsi Allah'ın istediği, sevdiği gibi iman eder, Allah'a teslim olurdu. Ama Allah öyle yapmadı. İnsanlar ihtilaf ettiler kendi aralarında. Hak onlara gelince, Allah'ın vahyi gelince aralarında ihtilafa düştüler, ihtilaf ettiler. Allah'ın kendisine rahmet ettikleri müstesna dedi. Allah'ın kendisine rahmet ettikleri ihtilaf etmedi. İhtilafa düşmedi. Evet, Ayetin devamında Allah zaten onları bunun için yaratmıştı. Allah insanı rahmet olsun diye, rahmetinin içine alsın ve o da o rahmetle hem kendine hem mahlukata rahmet etsin diye yaratmış. İnsanın yaratılış gayesi bu. Ama ihtilaf edenler o rahmetten, Allah'ın rahmetinden mahrum kaldı, mahrum kaldır dedi. Evet. Allah'ın rahmet ettikleri müstesna dedi. Allah onları bunun için yaratmış zaten. Onlar da yaratılışın gayesini, Allah'ın muradına uygun olarak Allah'ın rahmetinin içine girdiler. Allah'ın rahmetini tercih ettiler. Rahmet olmayı tercih ettiler. Ötekileri rahmet olmayı tercih etmiyor. Nasıl tercih etmiyor? kendini kabul ediyor kendini kendi bildiğini kabul ediyor mezhebini kabul ediyor tarikatını kabul ediyor cemaatini kabul ediyor veya partisini kabul ediyor kendisi içinde bulunduğu topluluğu kabul ediyor ırkını kabul ediyor veya o fark etmiyor onunla ben üstünüm diyor ben doğruyu yapıyorum benim gibi yapanlar doğrudur ötekileri yanlıştır diyor karşısındaki de aynı şeyi söylüyor o da ben doğruyum diyor diğerleri yanlıştır diyor her biri ne oldu? Her biri ihtilafa düştü. İhtilafa düşerken Allah'ın vahyi üzerinde ihtilafa düşüyor. Onun için farklı mezhep, farklı meslek, farklı cemaat oluyor. Farklı düşünüyor. Kardeşimizin söylediği gibi aynı kitabı okuyor. Allah'a iman etmiş, Resulüne iman etmiş, Kur'an'a iman etmiş ama birbirine düşman. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Allah neden böyle yaptı? Aklını kullan. Sana akıl verdim. Sana gönül vermişim. Göz vermiş, kulak vermişim. Başka bir ayet-i kerimeydi bu. İnsan hakikati anlasın diye. Hakikati anlayıp, hakikati tercih etsin diye. Anlamaya çalışmak başka bir şeydir. Daha önceki haline, düşündüğüne, fikrine okuduğunu uydurmaya çalışmak başka bir şeydir. Bir mümin Kur'an'ı okurken Allah'ın ondan istediği tek bir şey vardır. Nedir o? Evet, kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığın dedi. Öyle ki şeytan oraya müdahale etmesin. Bu Rabbimin kelamıdır. Rabbim bunu bana söylüyor. Bana düşen aklımı, gönlümü, ilmimi kullanıp Rabbim bana ne demek istiyor, onu anlamaktır demelidir. Böyle yaparsa Taşlanmış şeytandan Allah'a sıkındı. Yoksa ben şunu şöyle biliyorum, bakalım, bakayım hangi ayet beni destekliyor? Orada kendine uydurur bir şey. Ya da on tane ayetten bir tanesini alır, bu benim söylediğim gibi söylüyor, bunu kabul ediyorum der. Ötekileri yok sayıyor. Evet. Ama ayetin devamında ne buyurdu? Allah'ın rahmet ettikleri, rahmetle muamele ettikleri müstesna, rahmet olanlar müstesna, evet. gerisi, Allah'ın sözü hak olmuştur ki, ben cinleri ve insanları evet, cehenneme dolduracağım. dinlerden ve insanlardan cehennemi dolduracağım. Sözü, evet, haktır. Sebebi nedir? Sebebi bu tefrikadır. Tefrika yapanlar Allah'ı kabul etmiyor. Allah'ın kelamını kabul etmiyor. Kur'an'ı kabul etmemiştir. Kim kabul etmiş? Allah'ın rahmetinin içine girenler. Allah'ın rahmet ettikleri. Bununla beraber rahmet edenler. Kimin gibi? Allah ayet-i kerimede ne buyurdu Resulullah Efendimiz için? Ve ma ersalna ke illa lil alemin. Ben seni sadece Alemlere rahmet olasın diye gönderdim. Alemlere rahmet olasın. Aynı şekilde emri bütün ona iman edenlere yapıyor. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı mağfiret etsin. Allah'ın Resulüne tabi olurken iman ettiğimizi, Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak ona tabi olmamız gerekir. Nereden tabi olacağız? Rahmette. Bütün müminler rahmette O'na tabi olmak zorundadır. O nasıl alemlere rahmet olduysa, bizim de önce kendimize, ailemize, etrafımıza, insanlığa rahmet olmamız lazım ki, O'na tabi olmuş olalım. O'na tabi olmayı kabul edenler, rahmet olanlardır. Zahmet olanlar değil. Birbirine zulüm olanlar değil. Birbirine düşman olanlar değil. Herkes Allah'ın kulüdür. Allah bütün insanlara eğer, Hayatının sonuna kadar hidayete erme imkanı vermişse, cennete gitme imkanı vermişse, iman etme imkanı vermişse bu imkanı bizim onlara vermemiz gerekir. Hep beraber birbirimize rahmet edip birbirimizi cennete davet etmemiz lazım. Cennete davet ederken eğer rahmetle bunu yapmazsak davet etmiş olmuyoruz. Ben doğru yapıyorum hadi hepiniz bana uyu. Hayır. Hep beraber Allah'ın Resulüne tabi olacağız. Allah'ın vahyine uyacağız. Allah'ın vahyini kendimize uydurmayacağız. Peygamberini kendimize uydurmayacağız. Biz uyacağız. Eğer vahyini kendimize uyduruyorsak, Euzü Besmele çekmedik. Şeytanla beraber olduk. Dolayısıyla şeytan bize, evet, farklı farklı böyle vesveseler verir, sen haklısın der. Sen doğru yapıyorsun, herkesin sana, herkesin senin gittiğin yola uyması gerekir, der. Ama öyle değil. Hep beraber Allah'ın vahyine uymamız gerekir, Resulüne tabi olmamız gerekir. Yoksa böyle her kafadan bir ses çıkar ve her biri kendini doğru yolda zanneder. Ama Allah ne dedi? Onlar aralarında ihtilaf ederler. İhtilaf edenler Allah'ın rahmetinden mahrum kaldı. Allah'ın rahmetine rahmetinin içine girenler, Allah'ın rahmetiyle muamele ettikleri, rahmetle muamele edenler hariç dedi. İhtiraf edenler rahmet ediyor mu? Hayır. Birbirini küfürle itham ediyor. Şirkle itham ediyor. Birbirine düşman olarak gör, bakıyor, öyle görüyor. Hatta savaşıyor, öldürüyor. Öldürürken kendini haklı görüyor. Mümini öldürüyor, kendini haklı görüyor. Nasıl şeytana uymuş, nasıl şeytana tabi olmuş, olmuş, buradan görmek lazım. Evet. Rabbimizin vahyini, Rabbimizin bize söylediğini anlamaya çalışmamız gerekir. Ya insana, insanlığa kendine rahmet olursun, cennete davet eder, cennete vesile olursun, ya La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen kardeşini seversin, ya da iman etmemişsin, cennetin kokusunu bile alamazsın kendini kandırmışsın demek. Evet. Her mümin, her insan aklını sonuna kadar kullanmak zorundadır. Rabbini anlamak için, Rabbinin vahiyini anlamak için, peygamberini anlamak için. Yani sen peygamberine benzemiyorsun. Senin peygamberin alemlere rahmetti. Ulaşabildiği her yere evet, rahmeti taşıdı. Allah'ın vahiyini taşıdı. Cennetin yolunu açtığı her gönüle. Sen cehennemin yolunu açıyor, insanları cehenneme göndermeye çalışıyorsun. Bu, Allah'ın Resulüne nasıl imandır? Rahman ve Rahim olan Allah'a nasıl imandır? Evet, sorun iman sorunu. Sorun, nefsimize göre ihtilaf etme sorunudur, itiraz etme sorunudur. Evet, mesela bakıyoruz, <gülüyor> farklı farklı böyle cemaatler düşünce sahipleri mümin, müslüman birbirini küfürle itham eder. Birbirine iftira atıyorlar. Biri bir ötekine kafir diyor, öteki zındık diyor, öteki müşrik diyor. Hayırdır, nereye gidiyorsunuz? Bu ne haldir yani? Sizin başka işiniz yok mu? Sizin bir tek derdiniz bu midir? Allah size böyle mi emretti? Allah'ın Resulü böyle mi yaptı? Önce insanın kendine rahmet etmesi gerekir. Evet, ayet-i kerimenin emri gereğince kendindeki ihtilafı bitirmesi gerekir. Kendindeki ihtilafı, gönlündeki ihtilafı bitirmesi gerekir. Yani Allah ile barışık olması gerekir. Onun gönlünde Allah'ın hakim olması gerekir. Evet, ne burada etikerime Kerime'de? Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Allah'ın hükmü. Her kul kendi gönlünde, kendi bedeninde, evet, dilinde, kulağında, gözünde, bütün elinde, ayağında, azalarında evet, Allah'ın hükmüyle hükmedip kendisinde Allah'ın hükmünün geçmesi gerekir. Yoksa hepsi birbirini ihtilaf ediyor. Gönlü ibadete gitmeye çalışıyor, istiyor. Ama nefis ters tarafa gitmeye çalışıyor. Şeytan onu başka tarafa davet ediyor. Başkaları onu başka tarafa davet ediyor. O da arada boca arayıp duruyor. İhtilaf var. Önce ihtilafı kendinde bitirmesi gerekir. Kendine rahmet etmesi gerekir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın onun gönlüne tecelli etmesi gerekir. Evet. Diğer seslerin o Gönülde çok böyle cırıs kalması gerekir tabiri caizse. Hüküm, hükmün Allah'ta olması gerekir, ruhta olması gerekir. Böyle olursa kendine rahmet etti. İşte bu insan diğer insanlara da rahmet olma imkanına sahip oldu. Yoksa hadi dünyayı düzeltelim, sen önce kendini düzelt. Sen kendine rahmet edememişsin, sen bunu biliyorsun. İnsanları böyle cehenneme göndermeye çalışırken neden kendini görmüyorsun? Sen kendi halinden razı mısın gerçekten? Sormak lazım. Sen işini bitirdin mi? Sen Allah'a kul oldun mu gerçekten? Rabbini ciddiye aldın. Allah'ın isimleri, güzelliği senin üzerinde tecelli etti mi? Yoksa şeytan sana halavı süse veriyor mu? Seni başka tarafa çekebiliyor mu? Hala Allah'a itiraz ediyor musun yoksa? İşini Beğenmiyor musun yoksa? Bir bak kendini anlarsın bunu. seni halin buyken başkalarını nasıl düzeltmeye çalışıyorsun? Sen ancak kendinden hal verebilirsin. O zaman kendinle uğraş, kendinle meşgul ol. Kendine rahmet ol, kendine rahmet ol ki diğer insanlara rahmet olabilirsin. Evet. İşimiz Allah'a davet etmektir. Önce kendimizi, önce nefsimizi Allah'a davet etmemiz gerekir. Kulluğa davet etmektir. Önce nefsimizi Allah'a kul yapmaktır. Evet, Allah'ın vahyine davet etmektir. Önce kendimiz Allah'ın vahyine tabi olmamız gerekir. Uymamız gerekir. Allah'ın ayetleri üzerimizde canlanması gerekir. İşimiz Allah'ın Resulüne tabi olmaya davet etmektir. Önce kendimizi davet etmemiz gerekir. Biz tabi olmuş muyuz? Bütün derdimiz Allah'ın Resulü gibi olmak mıdır? Eğer olmazsa bu doğruydu. Tabi olmuşuz. Ama onu kendimize uydurarak değil, ona tabi olarak. Önce onun gönül halini almamız gerekir. Yani onun iman ettiği gibi iman etmemiz gerekir. Allah'ı sevdiği gibi, Allah'a karşı haşyet duyduğu gibi, Allah'a karşı edepli olduğu gibi edepli olmamız gerekir. Haşyet duymamız gerekir. Allah'ı sevmemiz gerekir. Müminleri sevmemiz gerekir. Evet, Ne buyurdu? O müminlere karşı rauf ve rahimdir. Kim mümin? La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyenlere karşı rauf ve rahimdir dedi Allah. Ama ihtilaf edenler birbirlerine karşı rauf ve rahim oluyor mu? Hayır. Tam tersidir. Birbirine düşman oluyor. Birbirine zulüm oluyor. Yoksa öldürebilir mi? Öldürmek için önce küfürle itham etmek gerekir. Kafir demek gerekir ki kurtulsun. Mü'mine kafir diyor. <gülüyor> kafir deyince Resulullah Efendimiz buyurdu. Evet, bir mü'min bir mü'mine kafir derse veya müşrik derse veya münafık derse o söz havada kalmaz. Eğer doğruysa karşıdakine gider. Karşıdaki öyle değilse o söz kendine döner. Kendisi kafir olur dedi. Ne kadar tehlikeli bir şey. İhtiraf etmek ne kadar tehlikeli bir şeymiş. Evet Bir de uydurdular. İşte. Ümmettin arasındaki ihtilaf rahmetmiş. Ne rahmeti? Böyle rahmet mi olur? Rahmet bu müdür? İhtilaf böyle mi yapılır? Evet müzakere başka bir şeydir. Sorun, iman sorunu. Kendimizi unutma sorunu. Kim Allah'ı unutursa Allah da ona onu unutturur. Kim olduğunu bilmiyor. İlah olduğunu zannediyor nefsini kendini ilmini aklını Allah'a şirk koşuyor. Ben biliyorum diyor. Bu böyledir diyor. Ama Allah öyle söylemiyor. Eğer bir olsaydık beraber olsaydık kardeş olsaydık Allah'ın kitabına iman etmiş Resulüne tabi olsaydık asli saadet olurdu. Evet Allah asli saadetteki müminleri sahabeyi anlatırken ne buyurdu? Onlar kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Onların ihtiyacı olduğu halde Kardeşlerine yemek'i ikram ederler. Ama zaten bunu yapmıyoruz. Tam tersini yapıp önce ona mümin değil diyoruz. Sonra da öldürmek gerekir diyoruz. Bunu yaparken Allah'tan bir de karşılık bekliyoruz. Allah ayet-i de buyurdu öyle. En çok hüsrana uğrayanları haber vereyim mi size? En çok hüsrana uğrayanlar doğru yaptığını zannedip yanlış yapanlardır. Doğru yaptığını zannediyor. İbadet yapıyor çünkü onlar yaptıklarından bir de Allah'tan karşılık bekliyor dedi. Ama yanlış yapıyor. Ters tarafta duruyor. Mülk Allah'ın, kullar Allah'ın. Sen onları yaratmamışsın. Böyle hemen hüküm verip cehenneme gönderiyorsun. Hüküm Allah'ındır. Allah öyle buyurdu, yarın kıyamet günü aralarında ihtilafa düştüğü konularda Allah hükmünü verecek dedi. Sen hüküm verme, hüküm Allah'ındır dedi, hüküm benimdir. Sen güzel yap, sen doğru yap, sen rahmet ol. Öyle buyurdu bir de, Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Sen güzel yap dedi, hayatın gayesi bu dedi, hayatın gayesi rahmet olmaktır, hayatın gayesi güzel yapmaktır. Hayatın gayesi Allah'a abd olmaktır, hayatın gayesi Allah'a dua etmektir, Allah'ı davet etmektir. Bütün varlığı, mahlukatı, sahibine teslim etmektir, aralarında hükmü o verir, hüküm vermemektir. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kurunum demektir. Benim işim sana kulluk yapmak, kulluğa davet etmek hakikati olduğu gibi ortaya koymak. Gerisi, hüküm senin ya Rabbi. Evet, hüküm verenler kendini, nefsini, ilmini, aklını Allah'a şirk koşmuş, ortak koşmuştur. Onun için söylüyoruz. Hiç kimse haklı de değildir. İhtilaf eden hiç kimse haklı de değildir. İhtilafa düşmüş çünkü. Evet. Cehennemi insanlardan ve cinlerden dolduracağım derken, ihtilafa düşenleri dedi. Çünkü onlar Allah'ın rahmetinden mahrum kaldılar. Birbirlerine merhamet etmediler dedi. Ya Rabbimizi dinleyeceğiz. Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışacağız. Ya da Allah'ın rahmetinden mahrum kalır. Kendimize bile rahmet edemeyiz. Böylesine kardeşimizin söylediği gibi kan olur, gözyaşı olur, cinayet olur, zulüm olur. Evet. Okuduğum ayet. Hucresi 118 119. ayet. Evet arkadaşlar baksınlar, anlarlar. Evet. Efendim, Kütahya'dan bizdeniz. Böyle bir dönüm dönemde Müslümanların arasında fitne girmiş bir dönemde böyle bir televizyon kanalı olduğu için çok mutluyuz. Hocamıza selamlar. Allah razı olsun. Bütün derdimiz rahmet olmaktır. Kendimize rahmet olmaktır. Hiç kimse kimseye hiçbir şey yapmaz. Ne iyilik ne de kötülük. Kim ne yaparsa kendine yapıyor. Bunu böyle anlamak gerekir. Rahmette olanlar rahmet ederken Allah'ın rahmetini kazanıyor. Derdi insanları kurtarmak değildir, olmamalıdır. Böyle bir fikir, böyle bir düşünce yanlıştır. Her bir müminin Kulun derdi Rabbinin rızasını kazanmaktır. Yakınlığını, dostluğunu, sevgisini kazanmaktır. Yoksa sen onlara yardım etmiyorsun. Onlara yardım ederken sen kendine yardım ediyorsun. Sen kazanıyorsun onlara yardım etmeye çalışmakla. Yoksa onların sahibi Allah'tır. Evet. Sen ben hayra, rahmete, vesile olmak istiyorum deyip o çabayı, gayreti sarf ediyor. Karşılığını Rabbinden istiyorsun. Onlardan değil. Aynı şekilde öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Siz iyi olun. Kötü yapanların kötülüğü size dokunmaz. Herkese çalışmasının karşılığı vardır. Herkese elleriyle kazandıkları vardır. İyiliğiniz lehinize, kötülüğünüz aleyhinizedir dedi. Onun için kim ne yaparsa yapsın, ister iyilik yapsın, ister kötülük yapsın. İyi olanlar daima kazanır. İyilik karşısında kedesine iyilik yapılmışsa bu durumda iyiliği elbette ki Allah'tan bilir. Allah'a şükreder, bir de o iyiliğe sebep olana teşekkür eder, kazanır. Ama kötülük gelirse bunu Allah'tan bir imtihan olarak görür. Kötülüğü karşısındakinin nefsinden bilir ama sabreder. Yapabilirse bir de ona yardım edip onun zulmünden, yanlışından alıkoyar. Kardeşini bir de cennete davet eder. Evet, bu büyük bir iş. Onun için kim ne yaparsa kendine yapar. İyilik yapan kendine yapmıştır, kötülük yapan o kötülüğü aslında kendine yapmıştır. Karşısındakiler imtihanda. Güzel yapanlar kazanır, yanlış yapanlar kaybeder. Derdimiz Allah'ın vahyini taşımaktır. Hidayeti taşımaktır. Allah'ın Resulü'nün o ahlakını taşımaktır. Ulaşabildiğimiz her yere hep beraber uğraşacağız inşallah. Taşıyacağız inşallah. Birbirimize cennet olacağız. Cennete vesile olacağız. Rahmete, hidayete vesile olacağız inşallah. Marifete, muhabbete vesile olacağız inşallah. Allah bizi muvaffak etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Efendim Fatma isimli bir izlenimiz. Hocam selamünaleyküm. Aleyküm. Allah rahmeti üzerinize olsun. Sizi 3 sene oldu izliyorum. Sizin sayenizde Allah'ın yolunu buldum. Allah sizden bin kat razı olsun. Ben Ümre'ye gittim. Tekrar gitmek istiyorum. Dua eder misiniz? Allah gitmeyen bütün kardeşlerimize Hacca, Ümre'ye orayı ziyaret etmeyi inşallah nasip etsin. Gidenlere de tekrar tekrar nasip etsin, ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Amin. Evet. Bütün mesele hep beraber hidayet yolunda olmaktır. Sirat-ı müstakimde olmaktır. Beraber. Allah'ın emri böyledir. Hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Hep beraber Allah'a sarılın. Buyurur. Hep beraber sarılmak gerekir. Tek başına sarılmak mümkün değildir. Allah'ın emri öyledir. Hep beraber sarılın. İnşallah hep beraber sarılacağız. Hep beraber o manevi gücü kazanıp Allah yolunda yürüyüp Allah'a vasıl olacak, kul olacağız inşallah. inşallah. Beraber olmazsa ne olur? Evet Allah öyle buyurdu. Sonra gücünüzü kaybedersiniz. Evet, tartışmayın. Bir olun, beraber olun, kardeş olun, tartışmayın. Müminler kardeştir dedi Allah, öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun dedi. Allah emretti. Kardeşlerin arasını bulmak yerine, eğer birileri tefrika yapıyorsa, düşmanlık yapıyorsa, bu durumda ters tarafa düşmüş, kardeşlerin arası böyle mi bulunur? Hiç kimse, hiç kimseyi desteklememelidir. Hep beraber Allah'ın vahyettiğini desteklememiz gerekir. Birbirimize ikram etmemiz gerekir. Allah'ın Resulünü desteklememiz gerekir. Onun için cemaat değil. Önce ümmet olmak gerekir. Ümmetin içinde bir cemaat. Ümmet kardeş, mümin kardeşi. Ara bozulmuşsa o arayı düzeltmek gerekir. Allah'ın emri öyle. Müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Eğer sen müminsen bunu yap yapacaksın. Yapmazsan mümin değilsin. Arayı bozanlar mümin olmaz. Düşmanlık yapanlar ya da düşmanlık yapanlara taraf olanlar arayı düzeltmemiş, tam tersine bozanlara destek vermiştir. O da onlardandır. Kim kimi severse o da onlardandır. Ne kadar cinayet işleniyorsa o cinayetli Yapanları destekleyenler de o cinayetlere aynı ile ortaktır. Aynı ile destek vermiştir. Onlara güç vermiş, kuvvet vermiştir onlara. Diliyle, gönlüyle desteklemiştir onları. Allah bizi birliğe, beraberliğe, hep beraber Allah'ın ipine sarılmaya, evet, kardeş olmaya davet ediyor. Müminler kardeştir. Başka bir şey olamaz. Aynı şekilde mesela buyurdu ki ayet-i kerimede, İki topluluk birbirine saldırırsa, mümin topluluğu onları barıştırın. Savaşmalarına izin vermeyin, müsaade etmeyin. Olur böyle bir, olursa böyle bir durum. Ama dedi, eğer taraflardan biri durmazsa, o Allah'ın emrine dönünceye kadar hep beraber ona saldırın. Allah'ın emrine dönünce artık adaleti tesis edin, zulmetmeyin. Durdurmak için hep beraber birden Allah'ın emrine dönünce ne, neymiş Allah'ın emri? Barış. Kardeşlik. Beraberlik. Saldırıyorsa Allah'ın emrine karşı gelmiş. Böyle bir durumda onları durdurmak için hep beraber müdahale edin dedi. Bütün müminlere. Evet. Efendim bir izleyenimiz <gülüyor> iyi yayınlar. Selam ve sevgiler. Teşekkür Allah ederiz. Sizin ve sizi seven kardeşlerimizin üzerine olsun. Efendimiz'e sorum olacaktı. Sizi tanımadan önce arkadaş ortamından dolayı bilgisayarda hep oyun oynuyordum. Vaktim oyunlarla geçiyordu. Şimdi ise internetten sizin sohbetlerinizi izliyorum. İzlerken içimde beni oyuna iten bir dürtü geliyor. Kendimi alıkoymaya çalışıyorum ama bazen bu isteğe, isteğe yenilip hem oyun oynuyorum hem de sizi dinliyorum. Ne yapmam gerekir? Nasıl düşünmem gerekir ki bu kötü huydan kurtulurum? Şimdiden cevabınız için Allah razı olsun. Evet. Allah ayet-i de Allah'ın ayetleri okunduğunda Susun ve dinleyin ki rahmete eresiniz. Allah'ın rahmetinin içine giresiniz. Susun ve dinleyin buyurur. Orada Allah'ın ayetlerini okuyoruz. Dolayısıyla susup dinlemek lazım. Susmak deyince onu konuşmak sadece konuşmak olarak anlamamak gerekir. Gönlün sussun. Nefsin sussun. Hatta her zerin sussun. Öyle bir dinle ki o senin gönlüne insin. Allah o ayeti senin gönlüne vahyetsin. Evet, böyle dinlemek gerekir. Bununla beraber insan beşerdir. O alışkanlık onu sıkıştırabilir. <gülüyor> dinlemekten vazgeçmek yerine hem oyun oynasın hem de dinlesin ama vazgeçmesin. Mutlaka hepsi olmasa da bir kısmını dinlemiş olur ama bir kısmını da atlamış olur. Çabasını gayretini sarf etsin. Benim Rabbimi anlamam gerekir. Rabbimin vahyini anlamam gerekir. Rabbimi tanımam gerekir. Yetmez. Benim Rabbime iman edip Rabbime aşık olmam gerekir. Benim Rabbime gitmem gerekir. Deyip dinlemeksi gerekir. Olmazsa hesabını bize sorsun. Ben sizi dinledim. Rabbimi anlamadım. Rabbimi tanımadım. Yolu bulamadım. Silahat-ı anlayamadım, bulamadım. Rabbime aşık olamadım. Aşsın, sorsun, cevabını vereceğiz. Eğer bu kadar büyük bir nimeti oyuna tercih edemiyorsak sorun var. Ama alışkanlık öyle bir şeydir. Ya da biraz oynar sonra dinler. Artık kardeşimiz o tercih kendisi yapar ama ne olursa olsun dinlemeyi tavsiye ediyoruz. Tercihini mutlaka ebedi hayatından evet, marifetten, muhabbetullah'tan Allah'ın rızasından yana yapmasını istiyoruz kardeşlerimiz. Evet Kardeşimiz işi becerecek inşallah. Efendim Kadir Çap, rahmet, nur, aşk, selamet, ikram her daim hakkıyla üzerimize ve üzerinizden üzerimize olsun. Hakka dost olana dost olduk efendim. İyi zamanda da dar zamanda da her daim yanınızdayız inşallah. Allah razı olsun. İnşallah beraber olacağız. Elbette ki iyi zamanda da dar zamanda da yanımızda olan, bizimle olan kim olursa olsun. Elbette ki iyi zamanda da Dar zamanda da Mutlaka biz de onlarla beraberiz İnşallah hem dünyada Hem ahirette beraberiz Zaten bütün derdimiz Beraber olmaktır bir olmaktır, kardeş olmaktır Birbirimizin evet, Resulullah Efendimizin Mümin tarifine göre Ne buyurdu Müminler bir beden gibidir. Bedende bir organ eğer rahatsızlanırsa bütün beden seferber olur. Bütün beden uykusuz kalır. Bir organ rahatsızlanmış diye. Müminler böyledir dedi. Mutlaka böyle olmak gerekir. Hep söylüyoruz. Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Cennete giremezsiniz, iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe. Bu kardeşliği, bu sevgiyi mutlaka yaşamak gerekiyor. Tatmak gerekiyor. Nein karşılığında? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deme karşılığında. Bir kul ki böyle söyledi. Ne demek bu? Ben Allah'ı seviyorum. Benim ilahım Allah'tır. Sevdiğim Allah'tır. Ben onu her şeyden çok seviyor, canımdan çok seviyorum demektir bu. Allah onu seviyor demektir. Allah'ın sevdiği, Allah'ı seven bir kul. Bırak yüz tane günahı olsun, bin tane yanlışı olsun, evet. binlerce de yanlış fikri, yanlış düşüncesi olsun. Bu güzellik yetmez mi? Yani onun La İlahe illallah, Muhammedun Resulullah demesinden dolayı olan o imanı ona o güzelliği vermez mi? Yetmez mi bu? Sen Allah'ı seviyorsan böyle bir kulu nasıl sevmezsin? Allah seviyor onu. O Allah'ı seviyor. İsterse imanı bir zerre olsun. Bilmiyor. Eksiği var, yanlışı var, günahı var. Ama Allah seviyor. Bununla beraber hayatının sonuna kadar Allah ona imkan vermiş. Artı sana düşen, onun o bir zerre olan imanını harlamaktır. Onu alevlendirmektir. Onu aşka, muhabbete dönüştürmektir onu. Ona küfretmek değildir. Hakaret etmek değildir. Küfürle itham etmek değildir. Ona kardeş olup ona sarılmaktır. İmanına sarıl. Onun Allah'a olan sevgisine sarıl. Yakınlığına sarıl. karşılığında ne alıyorsun? Allah'ın sevgisini. Ne kadar sevdin? O kadar Allah'ın sevgisine layık oldun. Ne kadar merhamet ettin? O kadar Allah'ın rahmetine layık oldun. Allah'tan rahmet görürsün. Ne kadar hatasını, kusurunu, günahını örttün? Allah da senin günahını örter. Buna layık oldun. Ne kadar ikram ettin o kadar ikrama layık oldun. Kendi elinle her neyi yaparsan onu kazanıyorsun. Karşılığında onu Allah'tan alıyorsun. Başka bir şey bekleme. Hayal kurma. Yoksa hayal kurmuş oluyorsun. Evet. Efendim bir izleyicimiz. Selamun Hocam. Size bir Aleyküm sorum selam. olacaktı. Kaynımla ve kayınpederimle aynı evde yaşıyoruz. Bu doğru mudur? Allah razı olsun. İnşallah teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Her ne olursa olsun Allah ait i kerimede buyurdu ki Allah hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez. Yapamayacağı bir şeyi ondan istemez. Yani bir mecburiyet olduğunda durum farklıdır. Mecburiyet olmayınca durum farklıdır. Evet kayınbabası onun babasıdır. Öz babası gibidir. Kayın biraz daha farklıdır. Eğer şartlar, imkanlar o kadarını el veriyorsa beraber yaşamalarında herhangi bir sorun yoktur. Elbette ki makul ve mantıklı bir şekilde kendilerini korumaları gerekir. Ama şartlar, imkanlar eğer mevcutsa elbette ki ayrı oturmalarında daha bir güzellik, bir hayır vardır. Duruma göre. Yoksa böyle fetva verip doğrudur ya da yanlıştır demek doğru değildir. Evet, duruma göre, şartlara göre, imkanlara göre nasıl gerekiyorsa öyle yapmak gerekir. Ama eğer imkanları müsaitse, evet, ile ayrı oturmaları daha doğrudur. Karnın baba harik. O babası konumundadır çünkü. Baba gibidir. Evet. Efendim bir izleyicimiz. Hocam hayırlı akşamlar. Hayırlar. Hocam ben bunu çok merak ediyorum. allah Teala insanı dünyaya gönderirken evleneceği insanı alnına yazar. İnsan bilmediği için Allah'tan başka birini istemesi Allahu Teala dua ederek o insanı istemesi ne kadar doğrudur? Bu konuyla ilgili bana bir şey yazarsanız çok sevdim. Evet. Allah razı olsun. Dinimizi Allah'ın kitabından öğrenmemiz gerekir. Allah hiç kimsenin alnına evleneceği kişiyi yazmamıştır. Böyle bir şey yok Allah her an bir şeyinde ve her an takdir ediyor. Neye göre? Kur'un durumuna göre. Evet, takdir ediyor. Nereden anlayacağız bunu? Hangi ayetten anlayacağız? Allah ayet-i kerimede Resulullah Efendimiz'e ne buyurdu? Seninle beraber hicret eden mümin kadınlar, dayının, amcanın, teyzenin, dayının kızları, evet, onlarla evlenebilirsin dedi. Evleneceksin demedi. Sen alnına yazmışım, sen mecbur evleneceksin demedi. Evlenebilirsin dedi. Tercih senedir dedi. Sen tercihini yap dedi. O tercih yapınca, Allah da takdir edince olur. O tercih yapsa, Allah takdir etmişse yine olmaz. Takdir, kulun takdiri Allah'ın takdirinin içindedir. Kulun takdiri bağımsız değildir. Allah'ın takdirine bağlıdır. Ama sen takdir yap, sonra ben takdir ederim dedi. Bak tercih hakkı Resulullah Efendimiz'e sundu. Bu tercihi bütün müminlere sunmuştur. Sen tercih yap dedi. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Biriyle evlenirken ya güzelliğinden dolayı, ya dolayı, ya aşiretinden, soyundan, sopundan dolayı onunla evlenirsin ya da ahlakından dolayı evlenirsin. Siz dördüncüsünü seçin. Güzel, ahlaklı olanı tercih edin dedi Allah Resulullah Efendimiz. Bak o da böyle söyledi. Tercihi yap dedi. Arında Yazılı değilmiş. Senin tercihine göreymiş. Doğru tercih et dedi. Hangisinin aklaki güzelse, hangisi hem dünyanın hem ahiretin için eğer hayırlıysa, hayırlı görüyorsan tercihi öyle yap dedi. Allah'tan isteyeceksin. Hayırlı oranı isteyeceksin. Bununla beraber aklını sonuna kadar kullanıp tercihini de öyle yapman gerekir. Çünkü evlenirken sadece dünya hayatını beraber yaşamak üzere Evlenmek doğru değildir, böyle düşünmek doğru değil, bu eksik bir fikir, düşünce, anlayış. Ebedi hayatını beraber kazanacağın, Allah'ın rızasını beraber kazanacağın bir kul olmalıdır. Güzel, ahlaklı bu demek zaten. Allah'ın isimleri, güzelliği üzerinde ter, tecelli etmiş bir kul. Yoksa sadece dünyaya ait bir tercih yaparsan, evet. ahiretini kaybedersin. Ahireti olmayanın dünyası olmaz. Ahireti cehennem olanın dünyası da cehennemdir. Evet, tercihi kendimiz yapıyoruz. Dolayısıyla Allah o tercihimizi kabul edince olur. Bu böyledir. Yoksa böyle alında yazılır. Ben tercih yapamam demek yanlış bir şeydir. Evet. Tercihimizi de yapacağız. Duamızı da yapacağız inşallah inşallah. Evet. Müsaadeniz olsa bir soruyla beraber ara verin. Buyurun. Efendim, Diyarbakır'dan Toygar, Merdan Toy. Hocam en değerli selamlar, en içten dualar, hayır ve güzellikler size ve sevenlerinizin üzerine olsun. Allah'tan aldığınız irşad nuru ile attığınız tüm adımlarınız, bu yolda yıllardır sürdürdüğünüz çabalarınız Ümmeti Muhammed'e iman, muhabbet ve Allah'a abdiyet olarak yansısın. Hepimize de yaptıklarınız örnek gayret ve rehber olsun. Bu yolda tüm sevenlerinizi de size yoldaş ve yardımcı kılsın. Tez zamanda gönüllerimize, iman, ümmete, barış ve İslam, nefsimize karşı ruhumuzdan taraf olmayı nasip etsin. Allah için aşk, vefa, feda ve fena nasip etsin. İnşallah sizi seviyoruz. Sevginize dahil olmayı Allah'tan diliyoruz. Amin. Allah razı olsun. Hem nereden kardeşimize hem ailesine selam olsun. İnşallah birbirimize böyle rahmet olacağız, nimet olacağız, aşk olacak, muhabbet olacağız inşallah. Hep beraber Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırken kulluğumuzla, birliğimizle, beraberliğimizle, kardeşliğimizle Rabbimizi sevindireceğiz inşallah. Rabbimizi sevindirirken düşman olan iblisi de kahredeceğiz inşallah. inşallah. Ona taviz verip ona uymayacağız. Tabi olmayacağız. Ona abd olmayacağız inşallah. Allah'a Allah abd olmayanlar şeytana abd olur. Allah'ın Resulü'ne tabi olup onun yolunda, onun izinde yürümeyenler şeytanın izine tabi olur, yoluna tabi olur, izinde yürür. Allah bizi Allah'a kul olan, abd olan Resulüne de tabi olanlardan eylesin inşallah. Amin. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.